1079, numaralı konu, Hazreti Ebu Abbas'ın Dekkal hakkındaki sözleri, evet, Hazreti Ebu Bekir bir gün, Irak'ta Horasan diye bir yer var mıdır, diye sordu, evet vardır, dediklerinde de, Dekkal işte oradan çıkacaktır, dedi, Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurmuştur, Dekkal Merv şehrinin Yahudi mahallesinden çıkacaktır, Abdullah bin Ebi Müleyke şöyle anlatıyor, İbni Abbas'ın yanına gittiğim bir gün bana, bu gece sabaha kadar uyuyamadım, dedi, niçin uyuyamadığını sorduğumda da şunları söyledi. Kuyruklu yıldızın çıktığını söylemişlerdi. Ben de bunun Hazreti Peygamber'in haber verdiği duhan, duman olmasından korktum ve bu yüzden uyuyamadım.